Hayber Savaşı ve Çoban Esvet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybi anlaşmasıyla Mekke devletine karşı güney hudutlarını güvence altına almıştı. Medine'deki Yahudilerin bir kısmının İslam devletine yaptıkları ihanetten dolayı sürülmesinden geri kalanının da öldürülmesinden sonra İslam devleti nispeten bir rahatlığa kavuştuysa da, kuzeyde Hayber kalelerine yerleşmiş olan Yahudiler, yine de tehlike arz ediyordu. Nitekim, sürülmelerinden sonra Hayber'e yerleşen Nadiroğulları, Yahudileri her fırsatta İslam devleti aleyhine çalışıyorlardı. İşte bu tehlikenin, ortadan kaldırılması gerekiyordu ki... Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... Hudeybi'ye dönüşü... Medine'de... 15-20 gün kaldıktan sonra... Hicri 7. senenin başında... Muharrem ayında... ordusuyla beraber... Hayber'e hareket etti. Hayber Yahudileri ekonomik durumlarına ve kalelerinin sağlamlığına güvendiklerinden, Müslümanların Hayber'e saldırma cesareti gösteremeyeceklerini zannediyorlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber yakınlarına gece vardı. Yahudiler hala habersizdiler Müslümanların gelişinden. İslam ordusu, Hayber'e saldırmak için sabahı bekledi. Sabah olunca, Karşılarında İslam ordusunu gören Yahudiler kaçışıp şöyle söylenmeye başladılar. ''Muhammed ve ordusu, Muhammed ve ordusu geldi'' dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle cevap verdi. ''Allahu ekber huribet hayber'' yani ''Allahu ekber yıkıldı hayber'' Yahudi kaleleri çok sarp ve sağlam olduğundan ilk hamlede Müslüman askerlerinden elli kadarı yaralanmıştı. Savaş gündüzleri devam ediyor, geceleri ise duruluyordu. Böylece günler sürdü. Nihayet Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer'in yakaladığı bir Yahudi'ye ve karısına aman verince Yahudi silah deposunu ve kalelerin girişini gösterdi. Bu şekilde ele geçirilen silah ve mancınıklarla Yahudi kaleleri teker teker düştüler. Bu olay tarihte az rastlanan bir husus değildir. Günümüze kadar bunun misalleri vardır. Başka insanları öldürmek için alınan silahlar sonradan alıcısına yönelmiştir. Dünya insanlarını ezen tağutlar peygamberlere kıyasıya mücadele eden müstekbirlerin çoğu kendi silahlarıyla cezalandırılmışlardır. Hakka inananlara, kendilerini Allah'a verenlere tevcih edilmiş silahlar geri tepiyorsa, bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü zulüm yıkılmaya mahkumdur. Savaş bu şekilde devam ederken, Esbet adında bir Yahudi çobanı, efendisine savaşın nedenini sordu. Yahudi şöyle cevap verdi. Adı Muhammed olan bir Mekkeli kendini peygamber sanıyor ve güya Allah için bizimle savaşıyor dedi. Savaş devam ederken sürüsünü otlatmaya giden Esbet, merakla İslam karargahına gidip, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle, görüşmek istediğini söyledi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çoban diye kimseyi küçümsemiyor herkesi kabul edip Allah davasını anlatıyordu onlara huzura çıkarılan Esved'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatınca Esved Müslüman oldu Esved Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyordu hidayet cereyanına tutulmuştu Vücudu kıvılcımlarla titriyordu. Anlamadığı bir haz almaya başlamıştı. Gözlerinin içine baktığı Allah Resulü'nden ve onun emirlerine teslim olmuş sahabeden İslam ordusundan farklı bir hava alıyordu. Vahdaniyetin kokusunu alıyordu. Kendilerini Allah'a adamış olan bu insanlardan. Kibir denen şey yoktu lügatlerinde. Allah'a teslimiyet okunuyordu. Her birinin göz bebeğinden, bakışlarından bir şeyler olmaya başladı esvede. Etrafındaki insanlara teker teker bakıyor, her biri için kalbinde bir bahçe açıldığını görüyordu. Çünkü bu insanlar cennet kokuyordu. Esvet kendini toparladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi... Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Esvet Müslüman oldu. İnsanların dil Allah'ın kulu olduğunu anladı. İnsanlara değil Allah'a eğilip secde edileceğini idrak etti. Artık o Yahudiler tarafından aşağılanan, hakaret edilen, dövülen bir köle değil... Allah ordusuna katılmış bir nefer ve bir askerdi. Müslüman olduktan hemen sonra, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eline bir kılıç vererek cihada gönderdi Esved'i. Esved, biraz önce efendileri olan, onu ezen müstekbir Yahudileri karşı savaşmaya başladı. Aradan çok zaman geçmemişti ki, İslam karargahına bir ceset getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakıp yüzünü çevirdi cesetten. Merakla bunun sebebini soran sahabiye de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Esvet iki hurisiyle cennette oturuyor. Onları rahatsız etmemek için başımı çevirdim." Evet. Esvet şehit olmuştu. Esved bir tek namaz kılmadı. Adını bile duymadı namazın. Orucu öğrenmedi. Haccın varlığından bile habersizdi. O halde Esved ne yaptı? Ne yaptı ki cennet makamlarına ulaştı? Esved bütün beşeri inanışları inkar ederek, Allah'ı sahte ilahlardan ayırdı. Şehadet kelimesini getirerek, Heykeller etrafında dönerek veya önlerinde eğilerek saygı duymayacağına dair söz verdi Allah'a ve Resulüne. Şehadet kelimesinin manası budur. Bir tek bunu öğrendi Esved ve tatbik etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan gayriye kul olanlar Allah'a kul olamazlardı. Ve bunun tersi Allah'a gerçekten kul olanlar başkalarına kul olmazlar ve olamazlar. Allah'ın Müslümanlara yapmaları için verdiği emirlerden de sadece cihadı yerine getirdi Esbet. Cihada katıldı, şehit oldu Allah yolunda. İki güzelden birine kavuştu. İzzete yükseldi Esvet. Allah'ın müminlerden istediği canı vermişti Esvet. Çünkü Allah istediği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cihada göndermişti. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah hak yolunda savaşarak düşmanları öldürmekte, Kendileri de öldürülmekte olan müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet vermek mukabilinde satın almıştır. Onun Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da zikrolunan bu vaadi kendi üzerinde hak ve katî bir vaattir. Allah kadar ahdine vefa eden kimdir? O halde ey müminler yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. Bu en büyük saadettir. Esved alışverişlerin en büyüğünü, en karlısını yapmıştı. Esved en güzel makam şehitlik makamına ulaşmıştı. Allah bu makama ulaşanlar hakkında da şöyle buyuruyor. Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlamazsınız. Esved ölmemiş Allah yolunda şehit olmuştu. Şehit olduğu için de diriydi. Hayber kalelerinin çoğu düşmüş bir tanesi bir türlü fethedilemiyordu. Bir gece şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki, Allah onun eliyle fethi müyesser kılacak. O Allah'ı ve Resulünü seviyor, Allah ve Resulü de onu seviyor.'' dedi. Ertesi gün sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve Allah ona fethi müyesser kıldı Hayber düştü. Yahudiler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalvararak onları başka yere sürmemesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu değilin tekrar ediyorum. Yahudiler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yalvararak onları başka yere sürmemesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların bu dileğini kabul ederek bütün mallarını ganimet aldı, arazinin tamamı İslam devletinin oldu, Yahudiler sadece İslam topraklarını işletme ücreti alacaklardı. Yani Hayber gelirinin bir kısmı onların çalışma ücreti olarak verilecekti. Olayları uzaktan takip eden Fedek Yahudileri de Hayber Yahudileri gibi İslam devletine teslim olmak durumunda kaldı. Hudeybiye Anlaşması'nın ilk maddesine göre Müslümanlar ancak bir sene sonra gelip Kabe'yi ziyaret edebileceklerdi. Hicri 7. senenin Zilkade'ye girince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaza umresi yapmak üzere Mekke'ye hareket etti. Yanında daha önce onunla beraber umre yapmaya gidip bu görevi yerine getiremeyen Müslümanlar vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişine haber alan Mekkeliler anlaşma gereği şehri terk ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Doğrudan doğruya Kabe'ye giderek umre ziyaretlerini yaptılar. Buna umretül kaza adı verilir. Allah'ın son peygamberinin kendi vatanında bulunan Allah'ın evinden men edilişi yedi sene sürmüştü. Yedi sene oluyor ki Kabe işgal altındaydı. Müslümanlara yasaktı. Allah'ın evini Allah'ın kullarına yasaklayanlar nasıl hesap vereceklerdi ki kıyamette? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan Kabe'yi tavaf edip Allah'a karşı olan kuluk görevini ifa ederken öbür yandan da Kabe'nin içini ve dışını doldurmuş olan put heykellerini, büslerini, resimlerini lanetliyordu. Bir gün gelecek Kabe'yi putlardan temizleyecek orada sadece Allah'a kulluk edilecekti. Mekke'ye gelişinin üç günü hemence geçivermişti. Kureyş temsilcileri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek üç günün dolduğunu ve şehri terk etmesi gerektiğini bildirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Mekke'yi terk edince gözü arkada kalmıştı. Ne var ki Rabbi ona Mekke fettini daha önce müjdelemişti bile. Umretül Kada hakkında